Açıkkastı. Kainat bugün 23 Şubat çarşamba. Yıl 2011, ay 2, gün 54 Kasım 108. 1432 Hicri Rebiülevvel 20, 1426 Rumi Şubat 10. Fırtına. Günün sözü: Mutluluğu hırsta değil, kendi yüreğinizde arayın. Mutluluğun kaynağı dışımızda değil, içimizdedir. Tozlu. Günün tarihi: 69 yıl önce bugün 23 Şubat 1942'de önemli yazarlardan Avusturyalı Stefan Zweig eşiyle birlikte Brezilya'nın Petropolis kentinde intihar etti. Zweig'in Amok, Acımak başlıca eserlerinden bazılarıdır. Yemek listesi gün 54. Yayla çorbası, etli patates, zeytinyağlı kereviz, salata, meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif, marif Takvimi Merhaba Açık Radyo Burası 94.9 Açık Gazetesi Onun ve aynı zamanda da AçıkRadyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Ömer Madre, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Paranoid, Paranoiyak adlı şarkıyla giriş yaptık konuya. Günün mana ve ehemmiyetine uygun olduğunu düşünerek çaldık bu Evet. Giriş. Dün akşam Kaddafi'nin konuşmasından sonra e, başka da bir şey çalınmazdı doğrusu. Evet Black Sabbath girdik bugün çok sürreel bir dünyada yaşadığımızı bir süreden beri söylüyorduk ama yani Libya resmi devlet televizyonu zaten dün açıklama yapmıştı katlayan falan yoktur demişti o zaman olmadığı sonucuna varmıştık. Öte yandan insan hakları izleme örgütü başta olmak üzere ee, sadece dün 500 kişinin Trablus'ta öldüğü söyleniyor. Bu gibi sayılarda var orada. Evet sayılara verenmek mümkün değil ama devlet televizyonu katliam yoktur dedi. Zaten Kaddafi'nin oğlu da İtalyanlar ve Türkler mi gelsin istiyorsunuz? İç savaşa izin veremeyiz belki az reform biraz da reform yaparız diyordu ama dev ekrandaki görüntüsüne şey yağdı ayakkabı yağdı. Ama bütün bunların en absürt olanıysa Hunuhar diktatörden gelen ilk açıklamaydı ülkeyi terk ettiğine dair söylentileri hatta söylentinin biraz ötesine Britanya Dışişleri Bakanı da söyledi Venezuela'ya gitti bildiğim kadarıyla filan diyordu karşı sabah karşı Hazret 20 saniyeliğine televizyona çıkar <gülüyor> Lakin alhamdulillah al Salam Bu şeydi yani sahne şöyle 60'lı yıllardan kalma küçük bir İtalyan otomobil. Arabanın açık ön kapısından Kaddafi sahneye soldan girer. Botokslu suratı ifadesizdir. Elinde bir beyaz şemsiye vardır. Albay. Memnunum. Çünkü bu akşam Yeşil Meydan'da gençlerin önünde konuşuyordum. Fakat yağmur yağdı. Allah'a şükür bereket yağıyor. Bazıları için şuna açıklık getirmek istiyorum. Trablus'tayım. Venezuela'da değil. Bu kanallara inanmayın. Onlar köpek. Hadi hoşçakalın. Egze und Kaddafi. Sağdan çıkar ve ekrar. <gülüyor> ekran karar. Egze <gülüyor> Evet bu yani bu tamamen işte UNESCO'nun ya da Beckett'in oyunlarından çıkma bir şey olabilirdi fakat dün on, artık hiçbir yani benim de mınaçizane asla tasvir edemeyeceğim ancak Shakespeare'in kendisinin belki Sophocles ya da Shakespeare'in gerçekleştirebileceği bir şey vardı halkın karşısına tekrar çıktı bu sefer eve dönün petrolü paylaşalım dedi şehit kanıyla sulanmış ülke dedi ülkeyi terk etmiyorum gerekirse şehit olurum dedi diğer başkanlar gibi değildi kendisinden üçüncü şahıs olarak bahsediyor zaten onlar hapçı dedi onlar hapçı dedi gençler benim komutanlığım altında bir devrimi biz yaptık dedi Bingazi'de zafere ulaştığımızda 20 bin kişi zafere yürüdü dedi Zaten ben nereden istifa edeceğim? Herhangi bir görevim yok ki. Ben bir devrimin lideriyim. Mealinde bir açıklamada bulundu. Evet, tam o, o sese de biraz kulak verelim. Bir şey, makbet ancak biraz buna yakın düşebilir değil mi? Vallahi ben çok oturtamadım Makbet'e. De. Üçüncü Richard. Orada bir vicdan azabı falan da vardı. Yani Üçüncü Richard belki. <gülüyor> في الساحة الفضلات يقولون ليبيا ليبيا تقع في وافريقيا وحتى أوروبا كل القار هذا مجد الليبيين واللي بجميع العالم ليبيا ثورة تعتبر ليبيا قبلتها وشعوب مديش التي حكام العالم كلهم على بلد على سرد يخدمون الشيطان يريدوا إهانتكم حتى يز تعتبر ضمها جبر تتحرر من وليد تريد صقل شعبية حرة حسب رأي الشعبه ولاد الصيفه ولاد صالمة در دل دليل برابلس كما قال الطلياني إن بنوليد az bile çalmışız paranoydu aslında yani ölenler o insanlar değil onlar geri planda saklanıyor ve gençleri öne sürüyorlar benim komutanlığım altında bir devrim yürüttük diyor 20 bin kişi zafere yürüdü o zaman İtalya'nın kontrolünün altındaki topraklar ve daha sonra Amerika'nın kontrolü altındaki toprakları ele geçirdik diyor bu sokakta Şimdi sokaklara dökülenler o zaman neredeydiniz diyor. Tarihi tamamen baştan yazıyor. Kendine uygun bir şekilde yazmış. Çünkü bildiğim kadarıyla kendisi de bombardımanlar filan sırasında deliklerde kaçı, kaçıyordu sığınaklarda. Bunu evet ama tarihi baştan yazma zaten çok sık rastlanan bir şey. Diktatörlük rejimlerinde yani yakından. ...gördüğümüz, birçok kere şahit olduğumuz bir pratik aslında. Albaya göre tarih. Yani daha önce halk komiteleri kuracağız diyor şimdi. Biz bütün gücümüzü Libya halkına devrettik. Sosyalist cemahiriyeye yani. Tüm halk endişe duyuyor. Halk komitelerinden sizler sorumlusunuz. Daha önce sınırlarda İsrail'e karşı el-fetih mücadele ederken... ...Bingazililer de oradaydı diyor. Eski Gaziler İsrail'e karşı savaşmıştı diyor. Şimdiki insanlar Gazili olamaz diyor. Evet bu Mısır'da da Ömer Paşa'nın o meydanlarda milyonlarca insan varken onlar Mısırlı değil. Evet Ömer Süleyman benzeri bir konuşması evet. var. Çocuklarınızı sokaklardan alın bir hiç için ölüyorlar ama onların çocukları ölmüyor diyor bu kökü dışarıda mihrak var. E, o mihrakların çocuklarını kastediyor. Evet. Çocukların çocukları gibi de anlaşılabilir o. Sivil uçaklar bile Bingazi hava ha, havalarına inemiyor, inemiyor. çünkü bu farelerin saldırmasından korkuyorlar demiş. Ve bence en çarpıcı yeri de şey, bu insanlar yakalandıklarında af dileyecekler ama biz şefkat göstermeyeceğiz. Özellikle güç kullanarak devletin egemenliğine kastedenler ölüm cezasına çarptırılacaklar diyor. Anayasası da kendi yazdığı yeşil kitap zaten. Evet. orada çıkıp anayasa okudu. değil aslında yeşil kitap ayrı bir şey tabii. Bak orada böyle yazıyor diyor. Kanun bu diyor. İdam edilir diyor. Bu çok ve en can alıcı cümleyi de söylüyor. Ben henüz bu insanlara karşı ateş açılması emrini vermedim diyor. Devletin otoritesine karşı güç kullanımının cezası bakın burada yazıyor diyor. Ölümdür diyor. Eğer böyle devam ederse iç savaşa neden olanların cezası da ölümdür diyor. Sonra böyle tamamen tutarsızlıklarla yani maalesef çok ipin ucunun kaçmış olduğu kaygılar içinde izledim. Bir yeryüzünde yaşayan bir insan olarak yani. Yeltine karşı tanklarla gelmişler. Meclisi tanklarla basmışlardı. Ama sonra fareler gibi kaçmışlardı. Tankların önüne geçenleri ezdiler. Çin'i hatırlayın diyor. Tankların insanları nasıl ezdiğini hatırlayın. Felluce'yi hatırlayın. Amerika Felluce'yi bir baştan bir başa bombaladı. Hiç kimse de bunu eleştirmedi. Irak'ta düğünlere saldırıldı. Bağdat'ta 2-3 milyon insan öldürüldü diyor. Yani ne demek istiyor? Hani e, sizin... Size de bunu yaparım bunları yaparım mı demek istiyor yoksa size de bunları yaparlar mı demek istiyor. Yani ben, ikisini de söylüyor. İkisini de söylüyor değil mi? Evet. Evet e, yani nereden tutsanız elinizde kalacak bir şey e, gerçekten deli bir adamın e, konuşmasına benziyor. Ama e, hep sorular geliyor ya sizden bana bu sefer ben bir soru sorayım bu yeni mi delirdi yoksa böyle miydi bir süredir? ...hep böyleydi ve biliyorduk... ...ama üstüne gitmiyorduk... ...eee evet... ...sorunun cevabı o... ...senin hocalarından da biri Marwan Bishara... ...evet... ...bu konuyu yazmış zaten... King King Speech diye bir film var ya... ...ha bu yeni şimdi, vizyona giren... ...vizyona giren... Mi? ...kralın konuşması Kekeme Kral... İşte onun asıl adı King's Speech... ...kralın konuşması... ...The King of King's Speech diye bir yazı yazmış... Şeyin zaten Baş El Cezire'nin baş siyasi analisti kendisi. Çok ilgiyle de izlemek mümkün. O diyor ki zaten yani Kaddafi'nin bu şeyleri diyor, tehditleri bir yabancı, herhangi bir yabancı işgalcinin sözlerinden farklı değildi. Ve Tam bir gerçeklikle tam bir şey inkar halinde. Bütün gerçek dünya inkar halinde. Yani deli demeye getiriyor ama edepli bir dille söylemiş bir şara. Ee, ama çok uzun zamandır böyleydi zaten diyor. Burada sorulacak iki tane bence. Ek soru çıkıyor ortaya. Bunlardan bir tanesi şu. Neden görmezden geldik? Evet. Ee, dünya olarak ve hatta yaranmak için binbir bir takla atıldı bazı çevrelerce Kaddafi'ye. Çok önemli bir soru bu. Evet. Bir ikincisi yine Türkiye ile bağlantılı bu seferde ee, Bu adamın bu yapısı ve o rejimin doğal olarak adamı da geçtim. Yapısal bakalım. O yapısı ortadayken e, 25 bin kişi orada ne arıyor? E iş, ticaret. Evet. E... Başbakan da ödül aldı bu adamın insan hakları ödülü o, ona da cevap vermiş kendisi de niye yapıyorsun diye Libya'da e, Mısır olaylarında göstermedi, gösterdiği tepki neden Libya'da göstermediğine ilişkin eleştirilere yanıt vermiş başbakan biz ne zaman nasıl açıklama yapacağımızı iyi biliriz demiş <Gülüyor> hmm. Libya'da 25 bin Türk vatandaşı 200 yatırımcı var. Türkiye duygusallıkla ısmarlama beyanat veren dış politikasını gündelik gelişmelere göre belirleyen bir ülke değildir. Ortam bu kadar hassasken Libya'dan aldığım ödüle takılmaları fırsatçılıktır, seviyesizliktir demiş. Peki o zaman Mısır'da da mesela yatırımcılar filan olsaydı o zaman Mübarek'e de söyleyemeyecekti öyle öyle mi? Bir o var, ikinci bir soru daha geliyor. Peki dün söylemiş ama halkının taleplerine kulak verdi demiş kaddafi'ye 42 yıldır demir yumrukla, demir pençeliği yöneten Kaddafi'ye halkının beklentilerine duyarsız kalan yönetimlerin uzun süre ayakta durması imkansızdır demiş. Yani ciddi bir tutarsızlık var başbakanın söyledikleri Kesinlikle. arasında. Da. Yani oradaki yatırımcı ve çalışan sayısına göre hassas durumlara göre mi yoksa etik bir yandan etik karar veriyor diyor. Etik ilkelere göre, ahlaki ilkelere göre karar veriyorum diyor. Bir yandan da oradaki hassasiyetleri gözetiyorum diyor. Yani Libya'ya o ucuz yatırım alanı, iş gücü de ucuz orada hadi hep beraber Libya'ya e, yaklaşımı bunları baştan gözetmesi gerekirdi diye e, düşünüyor insan. Sadece şey değil hani AKP hükümeti vesaire değil. Yani bunun öncesi, de 42 yok. yıldır e, süre gelen, e, devam eden bir rejim bu ve eskiden beri e, rejimin niteliği biliniyordu. Şimdi de gerek Türkiye'den, gerek tüm dünyadan böyle işte dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de bir e, kararı oldu. Kuvvetli, evet, kuvvetli bir dille kınadı. Evet. Benim bir sarayım yok. Elimde ne varsa sizinle paylaşacağım. Libya Petrolü'nün gelirleri halkla paylaşılacak demiş. Bu da yeni değil. E, ve bir süreç başlatıyorum diyor. İnanıyorum ki yarından itibaren diyor Kaddafi yeni bir yönetim oluşturulacak. Ve seyf İslam'ın yani kendi oğlunun... ...konuşmasında gündeme gelen... ...konular ele alınacak... ...bunlar anayasal olarak da gündeme gelecek... ...biz halkın kazanmasını istiyoruz demiş... ...şimdi diyor ki şey... ...Mervan Bişara'da... ...El Cezire'de... ...yani çok tehlikeli bir şekilde... ...gerçeklerin inkarı halinde diyor... ...ve çok maalesef... ...heyhat demiş hatta... ...çok uzun zamandan beri böyle... ...42 yıldır demir ile yönetiyor... ...ama... ...hiç resmi bir rolü olmadığını... ...dolayısıyla da inkar... ...şey pardon... ...istifa edemeyeceğini söylüyor. Çünkü eğer... ...böyle resmi rolüm olsaydı... ...çoktan istifa etmiştim... ...diyor zaten. Ama benim bu adam... diyor ...istifa edemez. Resmi bir rolü olmadan 42 yıldır peki... E, ...ne yapmış? Hani yani nasıl ülkenin bütün kaynaklarına hakim olmuş diye insan düşünüyor. Bunun da ki? cevabı var. Hemen söyleyeyim. Mervan bir kendisini bir zaim zaim olarak görüyor. Zalim değil. Zaim diye bir kelime var. Bu guru ön, yani liderliği kendinden gelen, içten belen bir şey veya da e, Afrika'da Afrika'da krallar krallığına verilen isim. Onun için Krallar Kralı'nın konuşması diye zaten başlık atmış. Yani kendisine son birkaç yıldır zaten böyle hitap ediyordu diyor. Elini filan öptürüyor ya herkese. Dün de oğlu, üniformalı subay oğluk konuşma biter bitmez gitti. Hem omuzundan hem de elini öptü filan böyle. Öyle bir evet. gelişme. Ama şey de elini öpmüştü. de mesela. Ya da Berlusconi mi hatırlamıyorum. O iki... Şeyden biri işte soytarı gibi davranan devlet lideri kılıklı adamdan biri yapmıştı onu. Şimdi yani peki o zaman büyüklükten nasıl istifa edersiniz ki diye düşünüyor. Yani yücelikten istifa olur mu? Olmaz. Zor tabii haliyle geri adım atması zor bir pozisyona sıkıştırmış kendisini. Yani son 15-20-30 yıl içindeki büyük kahramanlığını, fedakarlıklarını ve cesaretini ödüyor. Aslına bakılırsa yaptığı şu şimdi diyor ve ondan sonra da gerçek bir siyasi analize geçmiş işte Mervan Bişar'a. Diyor ki ülkesinin bütün şeyini har vurup harman savurdu diyor. Servetlerini, kaynaklarını. Yanlış kullandı ve halkının da... E, halkının da resmen ırnına geçti diyor. Bütün haklarını çiğnedi. Milyarlarca doları o petrol gelirini çarçur etti. Ayrıca ben burada Mervan Bişara'nın söylemediği bir şeyi de ekleyeyim. Su, fosil suları yani çölün altındaki yeraltı kaynaklarında bulunan suları yüzlerce, binlerce kilometrelik yollarla şehirlere taşıyarak uzun gelecek kuşaklar için, bütün kuşaklar için de mahvetti. Su kaynaklarını da tüketti. Bunu da kimse bilmiyor henüz maalesef. When the rivers run dry diye Irmaklar Kuruyunca diye çok önemli bir kitap var. Orada gayet net anlatılıyor Libya'da yapılanlar. Yani ailesiyle birlikte zaten devlet bütçesine el koymuş durumda. Onu kullanıyor diyor ve hiç param yok servetim yok ve verecek de bir malım mülküm yok diyor ben bir bedeviyim diye geçiniyor işte çadırım var yerim yurdum yok diyor fakat zaten ihtiyacı da yok ki defakto olarak fiili olarak bütün ülkeye el koymuş durumda bütün ülkeyi malı mülkü olarak emlaki olarak gören bir adam diyor yani Libyalılara gidin, petrolünüzü geri aldın dediği zaman insanın nefesi kesiyor bu riyakarlık ve yüzsüzlük karşısında demiş Mervan Bişar'ı. Evet, insanın işte nefesinin kesildiği bir başka riyakarlık örneği de tüm ulus devletlerden gelen davranış aslında kar sahiyle hareket ettiği sürece Kaddafilerde olacak, Kaddafi'nin rejiminde olacak ve yine işte böyle ondan sonra pozisyon almak için Koşuşturan e, devlet liderleri de olacak bu şekilde. Evet oğlu da işte senin söylediğine göre London School of Economics'ten de biraz parayla alınmış bir doktorası var öyle mi? Valla parayla alınmış mı bilmiyorum ama hani bir buçuk milyon sterlinlik bir bağışı var sonuçta. Hmm. Gerçi dün galiba okul e, bunun sadece 300 bin sterlinin şu ana kadar kullanıldığını, kullanılmayan kısmında alınmayacağını. Açıklamış. Ha, bravo bak ne kadar etik. Evet. etik i̇şte bu da o yani. Aynı yani aynı, aynı, yaklaşım. aynı hikaye işte. Oğlu da konuşup duruyor işte. iç savaş, kan banyoları, el kaide gelir alır diyor. Kaddafi de söyledi zaten. Libya'yı bir din, aşırı dincilerin eline tutmaya çalışıyorsunuz diyor. Fakat çok da önemli tehditlerde de bulundu. Kendi baba Kaddafi yani. Bütün ülkeyi yakarım dedi. Petrolleri mi yak yakarım diye kastetti onu bilmiyorum. Biraz Saddam'ın da hallerine, Saddam ve İkeoğlu'nun hallerine de benzer bir çağrışım yapıyor başka bir diktatörü de. Yani, işte, evet yani kendini yeniden yeniden üreten şeyler bunlar. Yani sanki bir yabancı işgal varmış ülkede ama petrol borularını yakarak hiç olmazsa Saddam'ınkinde... <gülüyor> ...yabancı bir işgal durumu vardı yani. E, müttefikler falan burada öyle bir şey yok ama şey diyor yani yakarım diyor. Yıllarca ailesi ve kabilesi e, tamamen bu şeyin e, kabile düzeninin bizzat kendisinin yarattığı kabile düzeninin... E, korunması ve deformasyonuna dayalı bir düzen kurdu diyor zaten çarpık ilişkiler halbuki şey de diyor ki Libya'nın imajını çarpıttınız diyor konuşmasında bize imaj sorunumuz her zaman var ya evet. 20. yüzyıl ortası sonu ve 21. yüzyıl başında cilalı imaj devri yatırımcıya rezil olduk falan evet aynen, <gülüyor> aynen. ve siyasi şantaj kullanıyor mali şantaj rüşvet kullanıyor ve Kalabilmek için dümende, rejimin dümende kalabilmek için her türlü tehdit ve şantajı kullandı diyor. Süreç olarak bu süreç içinde ülkenin şeyi mahvedildi diyor. Bütün kaynakları, serveti ve herhangi bir gelişme şeyde, şansı da diktatörlüğü sırasında bütün pluralizme doğru çoğulcu bir yapıya yaratıcılık ya da ifade özgürlüğü, sanat, kültür filan her şeyi düz etti geçti diyor. Bu arada da rantiye ekonomisindeki işsizlik de dörtte birden üçte bire yükseldi. Her yıl boyunca yükseldi ve Kaddafi ülkeyi yani petrol bakımından zenginlikleri olan bir ülkeyi pek çok açıdan her açıdan yoksullar yoksulu bir ülke haline getirdi. Ve şeyi de söylüyor. O halk komitelerine tekrar çağrıda bulunuyor. Çok tehlikeli bir şey. Delilerin tabi en Şeyi de bu tehlike benim kanaatime soracak olursan bu kaddafiyi bizim son görüşümüzdü bu haliyle yani böyle dünyaya tehditler herkese tehditler savururken bu konuşmayı yaparken ki son haliydi. bundan sonra gene görmeyiz demiyorum ama bence son konuşmasıdır bu ee, yani bu konuda aslında yalnız sayılmazsınız. Çünkü şöyle örneğin BBC'de vesaire orada bölgeye nispeten yaklaşabilen muhabirlerin söylediği de Kaddafi gidici şeklinde. Evet yani özel milisleriyle ne, evet, BBC muhabirini sen söylemiştin galiba değil mi? Ne zaman ve ne kadar kanlı olacağı bilinmez Evet yani Kaddafi gidici gibi gözüküyor. Ee, artık ne zaman ve ne kadar kanlı olacağı tartışılıyor. Evet, şeye bağlı çünkü Kaddafi'nin rejimi oğulları, kuzenleri, yeğenleri ve kabilesinin özel milisleriyle. Çünkü onlar gayet iyi silahlandırılmış ve çok iyi finanse ediliyor tabii. Ve en korkunç şiddet olaylarını da bu barışçı göstericilerin üzerine onlar işte uçak savar mermileriyle Hatta tanklarla, helikopterlerle... o Uçaklardan bombalamışlar. Savaş, helikopterleri, yani? savaş helikopterleriyle filan bildiğimiz işte... ...birum şeyleri kullandılar. Onları da hangi ülkelerden alıyorlardı? Britanya'dan, Fransa'dan, Amerika'dan. Amerika'dan değil galiba da. Bilmiyorum vardır. Amerika'dan olmasa bile en azından işte uçaklar neymiş? Mirage, Fransız yapımı galiba işte. Evet. Bu olaylar başlamadan bir hafta önce en son Britanya bu... Suikast Artık nasıl adlandırılıyor Sniper tüfekleri Uzun benzinli evet, tüfekler nişancı ha, evet. Keskin nişancı tüfekleri Suikast silahları da deniyor ona işte Evet yani işte hani uzaktan böyle Hiç gö görmeden insanları Böyle pıt pıt Fenn'in son harikaları Olan şeydir yani evet, Batı evet. medeniyetinin işte onlardan da satmış Ondan sonra da William Hague Bir açıklama yapmış örneğin İngiltere Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği'nde e, ismini zikretmiş bu açıklamasında. Demiş ki bu Avrupa Birliği için tarihi bir sınavdır demiş. Eğer e, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'ya daha fazla demokrasi ve istikrar getirebilirsek bu Avrupa Birliği'nin genişlemeden bu yana e, kaydettiği en büyük başarı olacaktır demiş. Yine mi paranoid çalalım? Çalmayalım artık ya. Ee, artık buna ne denir? Hani ah. büyüklük e, neydi? Aa ah, ah, şey çalabiliriz. Ha ha said the clown. <gülüyor> buna bir sürü parça çalınabilir ya. Lucy evet. in the Sky with Diamonds falan. Evet yani e, yalnız bu Libya ordusu işte e, bu milislere milislere karşı müdahale edemezse ...durum çok kritik olabilir diyor... ...ve aralarındaki ilişki hakkında... ...bir şey bilinmiyor demiş... ...Mervan Bişar'a son bir kez... ...dönecek olursak... ...ve Arap ve uluslararası... ...camiya dedikleri şeyde... ...karar vericiler... uluslararası karar vericiler... ...de o zaman bu şiddetin tırmanmasını... ...çok net olarak... ...net ifadeler kullanmalı... ...yani Libya halkına... ...işlenecek karşı işlenecek suçlar... Hiçbir şekilde bağışlanamayacağını belirtmek gerekir ve sonunda da muhakkak cezalandırılacaktır şeklinde net bir mesaj gelmesi lazım diyor. Bu ordunun da e, halkı korumak ve ülkenin bir dini sağlamak için de bir görevi olduğunu da açıklamak e, gerekir demiş ölürüm de gitmem diyor çünkü uyuşturulun uyuşturucuyla hapla uyuşturulmuş kara fatmalar diye eylemcileri nitelendiriyor ve ben benim şeyim çıkar ölüm çıkar buradan bu ülkeden demiş eve dönün petrolü paylaşalım diyor. Tabi hani yani aslında bu konuşmanın kendi içinde içerdiği çelişkilere tekrar tekrar dikkat çekmeye gerek var mı bilmiyorum ama bir yandan hapla uyuşturulmuş kara fatmaları suçlarken işte bir yandan dış güçleri işte e, bir yandan İslamcıları sakallılar falan gibi ifadeler de yer alıyor konuşmada. E, gösterilerin arkasında olmakla e, itham ediyor. Evet, he, Robert her, Fisk her yerden. Robert Fisk de şey mi Abuk sabuk konuştu diyor ya, meydan okudu ama kontrol edemediği güçlerle yüzleşiyor demiş. Hadi Youtube'ları, Facebook'ları silelim. Bingazi'de ateş açılmadığını Kan dökülmediğini, cesetlerin Tahrip edilmediğini varsayalım Yabancı muhabirlerin Vize başvurularının reddedilmediğini Gerçeği öğrenmemizin Engellenmediğini varsayalım Kaddafi'nin protestocuların Milyonlarca göstericinin Libya'yı İslami bir devlete Dönüştürmek istedikleri iddiası Hüsnü Mübarek'in Mısır'da Bir devrin son bulması Öncesi sarf ettiği Aptal sözlerle aynı saçmalıktadır. Obama ve Clinton'da aynı saçma varsayımda bulunmuşlardı zaten diyor. Genel olarak bunun içinde bulunduğumuz deli saçması durumu izah eden bir yorum yapmış. O da bir pazarlama tabii. tekniği. Tabii. Kim neyi alıyor? Hangi kamuoyu? Hangi e, ulus devlet e, yöneticileri ve işte diğerleri satın almaya ise hangi tehdidi o öne sürülüyor. İşte Libya'da hapçı Dışarıda İslamcı Evet. her ikisi de harmanlanarak. Birçok diplomatı da saf değiştirdi. Aslında rejim çok darda yani pek çok bir büyükelçisi. Başta Birleşmiş Milletler'deki temsilcileri de Şalgam adlı temsilci de arada kaldı. Ne diyeceğini bilemedi. İşte bir tanesi Kaddafi benim arkadaşım falan dedi. O da aslında hani e, ciddi bir kumar oynadı diyebiliriz. Yunus Şalgam mıydı adı neydi hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum bakmadım da zaten açıkçası ismine. Evet e, Libya İçişleri Bakanı yalnız o da bir Yunus işte Abdülfetih Abdülfettah Yunus e, liderliğini tanımıyor. İçişleri Bakanı liderliğini tanımadığını ve muhalefete katıldığını ilan etmiş. İçişencilerin safına geçmiş ordunun da saf değiştirmesini istemiş. Biraz önce Mervan Bişaran'ın da şimdi, okuduğumuz yazısında olduğu gibi. Şöyle bir gelişmeler de var tabii e, NTV'den bunu aktarayım. E, Trablus'a 80 kilometre uzaktaki Sabrataha kadar yayılmış isyan e, ve isyancıların kontrolüne geçmiş bir şehirde. Tobruk evet, da öyle gelmişti. Evet. evet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de savaş suçları yani insanlığa karşı suçta Olabileceğini söylemiş. Ha, adamın adını da buldum. Abdurrahman Muhammed Şalganmış Büyükelçi yardımcısıyla aynı fikirde değilmiş o. O da riski oynamış. Evet şeyden yana kullanmış şansını bence. Tarihsiz bir açıklama yapmış. İşte şey bekliyor. O, yani büyük kambanyası ve e, tekrar... Iktidarı, evet, şalgam şey demiş, savaş uçakları falan kullanılmıyor vesaire. demiş. Bizim arada çok ender olarak görülen şeyleri videolardaki uçak, savaş mermilerinin falan. Yani uçaklardan ancak atılmış olan olabilecek mermileri falan görmediğimiz varsayılıyor. Hayır, iki tane uçak da kendi halkımızı bombalamayı evet. reddediyoruz diye. Evet. Malta'ya iltica talebinden oldu evet. iki Albay hani Öyle gelişmeler de oluyor bir yandan. Evet. Bir CIA'den de e, Time'ın bildirdiğine gösterdi dergisinde CIA'den petrol kuyularını yakma, emride verildiğine dair bir şey var. Yakarım. E, sözünü söyledi Gaddafi. Endişe vericiydi. Bakalım. Yani çok endişe verici bir durum. Arap Birliği de yapa yapa e, Libya'nın toplantılara katılımını askıya almış. Yani bu Arap Birliği denen kuruluşun da e, kendi İpini kendisini çekmesinin bir örneği Bu tür olayları e, devletlerin kendi halklarını katletmesini önlemeye yönelik olarak kurulmuş en büyük e, görevlerinden biri bu sonuçta değil mi? Birleşmiş Milletler'in. Evet. Yani İkin Dünya Savaşı sonrasında kuruldu. ikinci Dünya Savaşı'nın e, en önemli benim bildiğim kadarıyla olaylarından bir tanesi de Holokost'tu. Ve Holokost benzeri şeylerin tekrar olmasının önüne geçmek için. Bir evet, aslında. aynen öyle. Oradan e, Barış da işte güvenlik korumak için işte. Oradan da işte şey çıkıyor. Ah, toplantılara katılmasın diyorlar. E, Çok işte, üzülecek evet. o zaman. O onu yaparsa, o da onu yapar. <gülüyor> Peki ara verelim. Aslında Bahreyn'de, Yemen'de, hatta e, Kürdistan'da da Süleymaniye'de de isyan dalgası yayılıyor. Bir de barışçı isyan dalgasının yayıldığı Amerika var. Ama onu dokuz buçuktan sonra konuşacağız. Müthiş bir yayılma var. Yalnız Wisconsin'de değil, Montana'da da başlamış ayrıca Ohio'da da. Onlara da baka belki birazdan. Açık kaste. Ta ta lavume ti ta kazandisume ti ta ta lavume ti ta kazandisume questo c'è che cognia pechte mudi propenia pechte mudi propenia che ho mira che Με χριτα σαράντα του, κι στεράμπα τιρισε, Με χριτα κι στεράμπα τιρισε, μες τον ζευγτικό τουνιά, πες τη μουδιπλοπεινιά, πες τη μου και ο Μίνας τεϊκενιά, και, και ο Μίνας sa olan co catastico che glendo prime piassi l'astico che glendo prime piassi l'astico sogettivo tu mu di plopenia pește mu di Γλενδισε πριν ερτών και Σου λένε άδικα μάτε γερογράμματα και Σου άδικα μάτε γερογράμματα με το πρέπτιγο του για πεστε μου διπλο πενιά πεστε μου διπλο και ομίνασε η και ομίνασε η Peştemudi plopeña, O yani hayatta bir tek hayatımız var hayatta. Bu Vasilis Tsitsanis, Sotiris Bellou ve Marikanino'nun ortaklaşa bir Greek Music Tradition diye günan Rum müziği geleneğine ait bir albümden çaldığımız bir parçaydı. Rebet ustası Vasilis Tsitsanis'in grubu. Ama biz bunu Marikanino'nun doğum günü münasebetiyle çaldık. 1900 pardon ölüm yıl dönümü 1957'de eee İzmirli ama aslında çok da büyük bir acılar dolu bir hayatı da olmuş. Amerika'da sonlanmış. Filmi de Rabatico filminin de baş yani filminin konusu da Marika aitti. Büyük ölçüde. Evet. 1918 doğumlu Marika Nino için çaldığımız hayatta bir tane. Bu dünyada bir tek Hayatımız var. Evet Libya'daki olaylara dönersek açık radyo açık. Radyonun açık gazetesinde Libya'daki olayları takibe devam edecek olursak petrol fiyatları da fırlamış. Varil fiyatı 105 dolara çıkmış. 2,5 yılın en yüksek seviyesi. Amerika Brent tipi ham petrol. Amerika e, Amerikan ham petrolünün varil fiyatı da 89 doların üzerine çıkmış. Böyle bir Spot altının fiyatı da yükselmiş. Neden bilmiyorum. Böyle oluyor herhalde bunlar. Avrupa Birliği'nin tavrını konuşuyorduk. Marika Nino dinlerken. Evet. Aslında sanıyorum bugünkü yani daha geniş konularımızdan bir de o olacak. O yüzden kısaca değineyim. Avrupa Birliği de Libya'daki krize karşı işte bu Frontex. Yani göçün engellenmesi, işte sınırların ortak korunması vesaire gibi konularda çalışan Frontex'i görevlendirmiş, devreye sokmuş fazla da bir şey anlamına gelmiyor işte 130 kişi, 200 kişi çıkmış İtalya'nın kıyılarına çıkanlar son birkaç gün içinde bunu engellemek Avrupa Birliği'nde. Yani bütün önceliği bu değil mi? Evet. Ama Kaddafi mesela diyor ki bütün tek tek evlere girip temizleme yapacağız. Yani bir etnik temizlik vaadinde bulundu bizzat. Televizyona çıkıp 75 dakika konuştu yani 1 saat 15 dakika. İşte bu da Avrupa Birliği aslında bence suç ortağı yapıyor. Yani, yani bu sessiz kalmaktan. Tehdit, evet yani tek tek evleri temizleyeceğiz ve bulduklarımızı da idam edeceğiz diyor. Kesinlikle bu sessiz kalmaktan falan çok daha ağır bir şey. Bu resmen buna suç ortaklı değilse artık nedir ben bilemiyorum. Çünkü zaten Avrupa Birliği'nin Libya ile yürürlükte olan göç anlaşmaları var. Tırnak içinde diyorum anlaşma. İnsanların sığınma başvurularını bile işleme koymadan sınır dışı ettiği bir durum bu. Libya'dan gelen işte o zaman bütün göç kontrollerini kaldırırız tehdidi karşısında da işte Avrupa Birliği çıkıyor işte dün bahsetmiştik biz böyle şantajlara karnımız tok vesaire diyor ama bir yandan da e, yeterince yani söylem bazında bile yeterince e, sert bir tutum takınamıyor. Ne oluyor? Suç ortaklığı değilse nedir bu bilemiyorum. Hani orada insanlar öldürülürken oraya yani bu, tıkmak. Ya Nürnberg yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu yeryüzünün en büyük felaketlerinden biri olan Nazizmin başımızda çökerttiği, bu milyonlarca kişinin katledildiği, toplama kamplarında yakıldığı, yıkıldığı durumundan sonra yargılamada Nürnberg Mahkemesi'nin net ilkeleri çıktı. Bu tarz davranışlar insanlığa karşı suç, savaş suçu oluşturur ve olabilecek en ağır cezalarla cezalandırılır. Benim toplama kampı olduğundan haberim yoktu. Orada öyle suçlar olduğunu bilmiyordum vesaire gibi şeylerde, argümanlarda... Emir, Emir altındaydım gerekçesi de kabul edilmiyor. Kesinlikle edilmiyor. İşte bu da artık ne oluyor bilemiyorum. Bu perspektiften bakıldığı zaman. Aslında biliyorum yani. Hani böyle retorik belagat yapmaya da gerek yok. E, suça ortak olmak oluyor. Evet yani Birleşmiş Milletler bir yandan bunlar savaş suçudur. insanlar karşı suçtur derken Avrupa Birliği zaten çok daha şey bir tavır takındı. Hatta Catherine Ashton. Dışişleri Bakanı mesabesinde olan hanım Baroness yanılmıyorsam bir şey dedi. Yani komşumuz onlar bizim dedi. Neighborhood komşuluk alanı dedi Libya'yı. Evet komşuluktan tabii... neyi anladığını kastetmek bilmiyorum yani. Onun kastettiği aslında çok spesifik bir şey. İşte AB'nin bir komşuluk politikası var. Bu kapsamda Kuzey Afrika'ya ve işte Akdeniz bölgesine yönelik yürüttüğü politikalar var. İşte bunlar nedir diye soracak olursanız en son bu Sarkozy'nin dile getirdiği, gündeme getirdiği Akdeniz Birliği, Akdeniz için birlik tartışmalarında vesaire de yaşanmıştı. En sonunda onlar da Akdeniz için birlik oldu. İşte ee, ticaretin artırılması, işte eğitim standartları falan işte o kapsamda bazı yardımlar sağlanması işte arada Barcelona'da toplanıp veya başka Akdeniz yerlerine toplanıp Bu gelişmiş batı mevleniyetinin komşuluğu bir hayli unutmuş olduğu kanaatindeyim ben. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür filan gibi atasözleri geliyor aklıma sadece. Yani oradaki komşuda düşen, pişen bize de düşer diye mi düşünüyorum bilmiyorum ama yani bu korkunç olaylar karşısında herhangi bir empati filan duymak söz konusu bile değil. Yani batmış aslında e, Avrupa medeniyeti dediğimiz hikayenin ne kadar büyük bir acıya doğru gittiğini yani batmakta. yani. Ya tabii şey e, şu oldu orada da ulus devletler tekrar öne çıktı. E, İkinci Dünya Savaşı sonrası ulus devlet denilen e, siyasanın gündemden düşmesi ve yerine onun sınırlarının limitlerini aşabilecek yeni bir şey oluşturulması yönünde atılmış bir adım olarak görülüyordu bazı çevrelerce. Öyle olmadı. Ee, işte. Evet yani ama şu var yani bir yandan böyle pazarlıklar şunlar bunlar hoşluklar devlet adamlığı görüntüleriyle konuşuluyor ama mesela The Times gazetesinin dünkü nüsesinde BBC'den elde habere göre Genç bir erkeğin Bingazi'deki El-Cala Hastanesi'ne kaldırılırken bacaklarının gövdesinden neredeyse ayrılmak üzere olduğu görülüyor. Böyle şeyler yaşanıyor. Ya da hastane yatağında ölmüş iki kişinin vücutlarının deli deşilmiş olduğu bildiriliyor. Yani haydut rejim filan diyorlar. Bir yandan da göçmen politikalarından mı bahsedeceğiz hala burada yani şeytani bir durum var ortada. Peki devamını da diğer ülkelere de geçelim. Bahreyn'de çok önemli şeyler var. On binlerce gösterici tekrar bu küçük ülkede. Sokaklara çıkıyor. O Bahreyn'de on binlerce demek zaten milyonlara tekabül ediyor. Bir milyon demek. civarında yanlış hatırlamıyorsam ülkenin nüfusu hususu. zaten. Ve 30 bin kişinin taleplerinden. meydanında bulunduğunu Manama'daki inci meydanına çıktığını görürüz bayraklarla. Evet yani o göstericilerin başladığı taleplerinden bir tanesi de e, siyasi tutuklarının serbest bırakılmasıydı ve kısmen de olsa bu talep e, yerine getirilmiş. Galiba tamamı da diyor son, son bir haber gördüm. bütün siyasi, Olabilir. Çoğunluğu iyiymiş Çok önemli aslında helikopterler uçuşuyor yukarıda ama Hiçbir önce ateş etmişlerdi. Şimdi artık onu yapamaz hale geldikleri ve rejiminde yavaş yavaş kraliyet rejiminde sonuna doğru gidiyoruz diye düşünüyoruz. Yani Abbas Elferdan diye birisi de El Ceziri'ye verdiği de meçte. yani kimisi sadece başbakan gitsin yeter diyor. Kimisi de bütün ailenin kraliyet ailesinin Yeni bir hükümet, yeni halk, yani halk yeni bir hükümet istiyor, bir yönetme, kendi yönetmek istiyor demişler. Bu sırada biraz bölgeden uzaklaşacağım ama Yeni Zelanda'daki depremin etkileri de artıyor. 75 kişinin şu ana kadar öldüğü depremde söyleniyor ama 400 kişi de kayıp durumdaymış. Evet. Bunlar gördükleri en büyük 400 hatta 500 civarına çıkabilir. Dinliyor orada da ölü sayısı. Ee... tarihin gördüğü en büyük fıçaalardan evet, biri. Türkiye'de oldu. Türkiye'de de sırasıyla Muş, Bitlis ve Aydın'da 4.4, 4.5 ve 3.6 büyüklüğünde 3 deprem oldu. Öyle bir hareketlilik de var. Evet, peki şeyi hızla tamamlamaya çalışırsak Yemen'de de öğrenciler Sokağa çıkmış durumda fakat öğrencilerin üzerine de ateş açıldı ve iki öğrencinin öldüğü haberi var. Yani muazzam kaynayan bir kazan halinde devam ediyor Yemen'de. Bin kişi de sana üniversitesinde gösteriye kalkmış öğrenciler ve Ali Abdullah Salih'in gitmesi istiyorlar. Onu destekleyenler başkanı destekleyenler ateş açmışlar Yemen Times'dan bildiriliyor. Bir doktor iki kişinin öldüğünü söylemiş silahlı kurşunlardan. Süleymaniye'de de, de ilginç yaklaşık altı bin kişi reform isteği ve katillerin cezalandırılması talebiyle eylem yapmış durumda. de benzer şekilde. Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde bunlar Kürdistan bölgesi oluyor. Evet ee, burada da gösteriler olmuş otuz kişi yaralanmış Fırat Haber Ajansı'ndan aldığımız bilgiye göre. Evet, Kürt hükümetine sloganlar atıyor ve isteklerimiz yerine getirilene kadar gösterilere devam edeceğini edeceğiz demişler ya yani açıklamışlar. Bu arada biraz Türkiye'ye de belki dönmek icap eder bu bağlantıdan yola çıkarak. Dün meclisteki BDP grup toplantısında Kürtçe konuşuldu. Hatta Meclis TV böyle kısa bir teklemeden sonra da bunu yayınladı. Böyle bir şey de oldu yani. Bu yasak çiğnendi yani. Ne oldu çiğnenince? Bir şey olmuyormuş. Dünya hala devam ediyor. Emin misin? Bildiğim kadarıyla. Cezayir'de de 19 yıllık olağanüstü hal, o hal kaldırılıyormuş. Birdenbire o halin artık bitmesine karar vermiş Cezayir'deki hükümette. Ajans France, France Press yok Reuters haberiymiş bu. Onda da geçiyorum. Afşin'deki Heyelan'da toprak altındaki 9 kişi bulunamadı ve ne zaman bulunacağı da bilinmiyor. Elbistan B Termik Santrali'ne kömür sağlayan çöllolar kömür sahasında göçük altında kalan 9 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalarda bir insansız hava aracı düşmüş parçalanmış şeyleri arayan, yani kayıpları arayan evet evet o da göz göre göre gelen e, bir şeydi işte aslında e, hani o 25 bin kişi neden Libya'da ve neden konuşamıyor Afşin'de de neden bu insanlar göz göre göre ölüme gitti soruları da belki birbiriyle bağlantılı diyebiliriz bir de e, evet tamam Onun hepsiyle bağlantılı bir başka şey de toplu mezarlarla ilgili bir ...haberimiz de vardı. Evet, e, toplu mezarlar... ...köşesine geldik yine günün. E, her gün var bununla ilgili haber... ...hemen hemen. E, Bitlisi Mutki ilçesinde... E, ...jandarma ilçe komutanlığı bahçesinde... ...bir toplu mezar olduğu söyleniyordu. Hatta e, biz takip etmiştik... ...avluda kazılar yapılmış... ...izinsiz ve gizli olarak... ...kazılar yapılmış. Kim yaptıysa artık. E, ve bulunanların... ...hayvan kemiği olduğu falan açıklanmıştı. Evet... Ee, bunun üzerine jandarma ilçe komutanlığı bahçesinde kazı çalışması başlamış ee, ama ben şeyi anlamadım burada zaten haberde de e, bir anetten okuduğum kadarıyla göremedim bununla ilgili bir şey ee, eski bu yapıldığı söylenen kazıyla bağlantısı var mı yoksa yeni bir toplum mezar mı bu onu bilemiyorum ee, İnsan Hakları Derneği Bitlis Şube Başkanı Hasan Ceylan kazı başladıktan bir süre sonra haber aldıklarını söylemiş gizli yürütülüyormuş yine kazılar Ceylan dosyada bir gizlilik ibaresi bulunduğunu söylemiş ve bu ibareye itiraz etmişler. Bundan sonra da Bitlis Barosu Başkanı En Üskül kazı alanına girerek çalışmalara katılmış. Gizlilik niye? Çünkü güvenlik meselesi öyle mi? Ben bilmiyorum hani güvenlik meselesi mi değil mi? Zaten daha önce herhangi bir izin olmadan bildiğimiz takip edebildiğiniz kadarıyla böyle şeyler yapılmıştı. Kazılar yapılmıştı. Şimdi bir de gizlilikle herhalde yeterince kapsamlı mı yapılamadı o daha önceki kazılar bilemiyorum. Tekrar başlatılmış pardon düzeltiyorum bu arada anette şey diyor Mutki Jandarma Komutanlığı bahçesine daha önce savcılık izni olmadan askerlere kazı yaptırılmıştı. Evet yani bu şekildeymiş. Evet. ihbar üzerine olay yerine giden Mutki Cumhuriyet Savcısı Çetin Küçe soruşturma başlatmıştı. Genelkurmay Başkanlığı Jandarma Genel Komutanlığı da açıklamayla belediyenin bu mezar alanlarını ailelere makbuz karşılığında mı verdiğini yoksa ailelerin belediyeden habersiz olarak mı kendi cenazelerini buraya defnettiğini bilmediklerini söylemiş. Aksoy şöyle devam etmiş sözlerine bildiğim tek şey normalde belediyeden izinsiz gömme yapılamayacaktır diyor. Evet ülkenin belli kesimleri tamamen bir toplu mezarlık halinde bunu defalarca söylüyoruz ama maalesef öyle. Bir de önemli bir şey vardı Yeni Şafak gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin Köşesinde dile getirdiği balyoz sanığı bir general itirafçı olabilir iddiasını. Bu arada çok özürlere kesmek zorundayım. Demin bir karıştırma yaptım. O yüzden onu düzelteyim. Hı hı. Mutki haberini okurken Bingöl'de yapılan toplu mezar haberine geçtim. Benim hatam toplu mezar haberi çok olunca böyle karıştırmalarda oluyor. Mutki'de 5 Ocak'ta başlayan iki kazıda 18 kişiye ait kemikler bulunmuş. Kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiş. Çok sayıda kayıp ailesi de Mutki Cumhuriyet Savcılığına başvurarak kimlik tespiti için kan örneği vermiş. E... Şeye geçersek Buradan Bingöl'e geçersek, geçersek de Bingöl'de 237 toplu mezar olduğu söyleniyormuş. Dün Türk Tabipler Birliği'nin bu konuda bir açıklaması olmuştu. Bölgede toplam 1469 toplu mezar olduğunu daha doğrusu kişinin toplu mezarlarda gömülü olduğunu. Ve 100 küsur. 100 küsur de toplu mezar olduğunu. Bingöl'de 237 mezarda e, olduğu söyleniyormuş. Bunların, küsürde, şimdi 200 Evet bunların 116'sı e, Bingöl şehir mezarlığında bulunuyormuş. Evet, bunların bir kısmının üstüne de aile mezarları yapılmış. Akıllara sezalar bir durum ama e, yani bunların gündelik haber olması çok iç yaralayıcı olmakla beraber önemli de bir gelişme sayılabilir. Ben şeye de dönersem işte bu bugünkü taraf gazetesinde de dünkü Yeni Şafak yazarının iddialarını incelemiş tarafın ulaştığı kaynaklarda doğruladı. Halen tutuklu ikisi general biri albay üç subay davanın seyrini de değiştirebilir diyor. Çünkü balyozcu üç subay gerçeği anlatacak diye balyoz darbe planı davası sanıkları arasında yer alan. İkisi general, biri alba, üç subayın mahkemede bütün bildiklerini anlatacakları öne sürüldü deniyor. Mehmet Baransu'nun haberi bu. Her üç ismi de tanıyan askeri bir yetkili subayların mahkemede ayrıntılı ifade vereceklerini söylemiş. Bir dönem yapılan yanlışları anlatacaklar. Vicdan azabına dayanamıyorlar demiş. O da kanayan sayısız yaradan bir diğeri. Şeyde, daha yani sonra, davanın da... gidişatını ve Türkiye'deki tartışmaların gidişatını değiştirecek bir şey e, olabilir bu. E, çünkü bu dava üzerinden de bir kamplaşma var işte. Hani e, Muhalefete baskı aracı olarak kullanıldığı vesaire gibi şeyler dile getiriliyor. Pek ciddiye alınmıyor bazı kesimlerce e, balyoz soruşturması ve bununla bağlantı olarak Ergenekon konusu. Eğer böyle bir gelişme olursa son derece olumlu olabilir davanın seyir açısından. Evet burada kesmeliyiz herhalde. Bugünkü haberleri Amerika'ya da eğılan başka yerlerde eğılan e, demokratik ayaklanmalardan dokuz buçuktan sonra bahsedeceğiz. Belki de Amerika'dan bir e, bağlantı sağlayabilirsek Wisconsin'deki gösterilere katılan bir e, öğretmenle bir bağlantı kurmaya çalışacağız. Bir Amerikalı öğretmenle neler bittiğini birazcık da o tarafa bakmaya çalışacağız. Açık Gazete Nereye Doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Günaydın. Hı -hı. Günaydın. Günaydın. Adı yok mu? Aviv Kanada'ya gitti. Ben varım onun yerine. Ha doğru. Ee, evet. Daha hala orada kaldı. Ne, i̇ltica falan mı etti? Ee, yok aslında iltica etmedi. Aslında daha da gitmedi. 1 Mart'ta gidecek. Ee, yanlış bilmiyorsam. Öyle bir hayatını değiştirecek. Karar aldı. Allah Allah. İkinci bir hayat. O da bir yani değişik coğrafyalar açılıyor desenize. <gülüyor> Aynen öyle. Fakat ilginç bir şey okudum. Daha bunu Avi ile konuşma fırsatım da olmadı. Dünyada yaşanılması şehirler listesinde Vancouver bir numara Ah demiş. Tabii ki öyle. Evet. Bir de oradan... O da, da oraya gidiyor. An, an, doğru da. seçim. Gulf Stream geçiyor oradan. Evet. Ee, ve o Kaliforniya gibi oranın havası, iklimi. <Gülüyor> ılıman yani. Evet. Kesilmezse mesele Ama yok. Ama buzlar eridiği için evet. sence Aviye Sen gene de bir yani, yani hiç belli olmaz. B Biliyor, ben e-mailini vereyim yaz isterse. Yani açık radyo programcısı buzların eridiğinden haberi olmaz olur, mı? Olur olur. Yani coğrafyalar çeşitlendi. Vallahi nereye doğru programını iyi ki adını öyle değiştirmişiz değil mi? Evet öyle görünüyor. Şimdi ama gene de Avrupa Birliği ile biz eski konum, göz ağrımızla ilk göz ağrımızla birazcık başlayabiliriz ama. İslam'ın hayaleti. Evet. İsrail, İslam'ın uyanışına karşı. Bunlar şeyler, manşetler Avrupa gazetelerinde. Ee, anlamadım. Yani işte Avrupa Birliği'nden başlayalım dedin de. <gülüyor> Hay Allah. yani <gülüyor> Çok iyi anladılar bu sefer çocuklar meseleyi. Yani tam da o. Hele bir İsrail'li asker kız var kafasına tasını geçiriyor, o geçiriyor. Yani ya Allah ya Bismillah diye yürüyor. Ve Avrupa'daki algı bu. Yani yakın coğrafyamızda olup bitenler hakkındaki. Şimdi tabii temel problemleri de biraz önce de onu birazcık konuşmaya çalışmıştık. Temel problemleri de bu Libya'dan saçılacak yeni mültecileri ne yapsak etsek de durdursak kaygısına düşmüştük. Libya ile kalsa biliyorsun Tunus'ta da evet, Tunus'ta. benzer bir patlama oldu, mülteci patlaması ve o ada meşhur... Yani Lampedusa, Kontu'nun adası Lampedusa, yani taş orası bir tabii bizim kayalık yani oraya çıkıverdi iki bin üç yüz tane Tunuslu on gün falan önce. Aynı şekilde Libya tabii Libya'nın madem bu konuyu açtın burada Libya politik yapıyordu uzun zamandır Batı için oralarda ve özellikle Sahra'dan gelen göç baskısını bir şekilde kıyılarında tutuyordu. Bakmak lazım zaten çünkü Libya sınırları kontrol edilebilecek bir ülke değil. Çok büyük ve sahra büyük bir müçöl. Dolayısıyla bugün Libya'da ayaklananlar arasında Afrikalı, yani Libyalı olmayan, Afrikalılarda var mı diye bakmak lazım aslında. Çünkü onlar muazzam bir baskı altındaydılar orada. Çünkü evet. Amaçları Libya'da kalmak değil, daha Kuzey'e, İtalya'ya özellikle geçmek olduğu için Kaddafi'nin polisi de onları orada zapt ettiği için şimdi orada bir başka bir dinamik doğdu esasen. Evet, ve işte onu da konuşuyorduk. Yani suç ortağı oluyor da yani insanlığa karşı bir suç işlendiğini söylüyor ya Birleşmiş Milletler'de şimdi olabilir diye ve yargılanabilirler hı. filan diye hı hı. bu kanlı bastırmalar. E şimdi bunlara engel olmakla suç ortağı aklına da aday olduğunu söylemiştik yani Mahir özellikle bu kanıda. Sanmıyor, bu mülteci meselesi tabi Avrupa'nın tek sorunu o haline geldi. Artı İslam tabi yani İslam'ı unutmamak lazım ve bütün Arap politikaları ve İslam politikaları çökmüş durumda Batı'nın şu sırada. Yani Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere yani o El-Kaide e, veya 11 Eylül sonrası El-Kaide ağırlıklı tahliller ve e, 1960'lardan bu yana yani dekolonizasyondan bu yana süren e, otoriter rejimlere destek, e, otoriter rejimlere desteğin arkasında siyasi ve iktisadi çıkarlar var tabii. İktisadi çıkarlar açık. Onun üzerine yani, konuşmaya dahi değmez. Ama siyasi çıkarlar da özellikle 11 Eylül sonrasında katlanarak e, artık bir politika haline gelmiş olan e, İslam karşıtlığı. büyük orta doğu projeleri falan değil mi? E tabii bütün bunlar bunun tabii o da o da bir parçası. bunun en bariz göze batan örneği de Fransa tabii. Yani Tunus'ta Fransa'nın nasıl bir işbirlikçi tavırda olduğu yani işbirlikçiliğin ötesinde yani bakanların orada evleri evleri var. Aynı şey Fas içinde geçerli. Şimdi bütün bunlar patır patır ortalığa saçılmış vaziyette. Mesela şu sırada Dışişleri Bakanı Aljomari babası işte orada bir bir, bir ...deniz kenarında çok iyi bir mahallede bir, bir siteye <gülüyor> ortak olmuş falan ama... Yani ...büyük rakamlar tabii milyar avrolar. Tunus'ta değil mi? Tunus'ta evet o ortaya çıktı. Ama Ali e, e, şey diyor ben babamın işlerine karışmam ki diyor annemle babamın onlar ayrı hmm. diyor. Evet yani tesadüf değil tabii onun o <gülüyor> çünkü o, <gülüyor> neyse. Yani e, burada... Esas tabii yani iktisadi iktisaden e, o bulaşmışlık halini zaten tahmin ediyorduk ama e, esas e, tabii siyasi e, paradigmanın e, çöküşüne şu sırada e, tanık oluyoruz ve ne yapacağını katiyen bilemiyor şu sırada e, Batı Avrupa ülkeleri. Ee, Büyük bir şey iş yaşkın içinde evet yani Mısır yani yapacakları da açısında öyle çok da zorda bir şey yok tabi bir ülkeden ülkeye çok farklı gelişmeler var senin de geçen gün bu ekolojik anayasa panelinde yaptığın konuşmada altını çizdiğin o devrimci enerji hmm. veya siyasi tsunami işte Arap buzulunun erimesi diyorum ben falan bütün bunlar nereye varacağı konusunda daha çok erken ama bir takım gelişmeler de olmuyor değil. Özellikle Tunus ve Mısır'da e, tahminlerin ötesinde nispeten olumlu gelişmeler var. Mesela Tunus'ta e, bu Yad Benaşur e, kamu e, hukuku uzmanıdır. Dünya çapında ahbabım. E, Benaşur çok değerli bir adamdır. Ve e, ve siyasi reform Yüksek Komitesi diye bir komite kuruldu ve bunlar yeni anayasa ve bütün anayasa ile ilgili yani, yani yeni bir siyasi sistemin altyapısını hazırlayacak e, bir hukukçu grubu bunlar bütün e, siyasi partilerle yasaklı yasaksız e, meşru partilerle konuşuyorlar ve ortaya bir ortak e, akıl çıkarmaya çalışıyorlar keza Mısır'da Tarık Elbîşri, bu e, hı hı. Evet. evet yeni e, muhafazakar eski solcu, muhalif e, ordu tarafından Anayasa Komisyonu Başkanlığına getirildi. O da e, harıl harıl çalışıyor. Bu, yani bir, bir takım şeyler oluyor Avrupa'da. Bunun arkasında destek e, veriyor tabii Amerika Birleşik Devletleri de. Ama, ama asıl Avrupa'nın tabi yapması gereken herhalde empati ve sempati göstermek iken e, hala çok pragmatik, e, real politik üzerine yazdı. Hesaplar yaptıkları görünüyor değil mi? Tamam, ben öyle Burada hiçbir empati e, de, yok. E, çünkü akıllarının yani bütün bu yapılan işlerin arkasında hatta verilen bugünkü desteğin arkasında dahi Müslüman kardeşlerin hayaleti var kafalarında tabii. Bu çok önemli bir mesele. Çünkü mesela şimdi ben biz bu sırada dikkatimizi çeken başka bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de işte Wisconsin'de başladı. Ama pek çok yerde bu neoliberal politikalara karşı büyük yürüyüşler. 80 bin kişi falan hükümet binasını işgal ettikleri ve buradan da yayılma eğilimi gösteriyor. Orada çok ilginç bir şey gördüm. Yani Mısırlılar Wisconsin'li işçileri destekliyorlar diye tahrir meydanından pankart var mesela. Yani bu uluslararası bir çok önemli bir şey. Ve fevkalade önemli Değil. haklısın. Yani onlara da çiçek götürmüşler mesela Amerika'dan. Onlar da ağlayarak ve büyük bir sevinçle karşılamışlar Amerika'dan gelen çiçekleri, aktivistlerden filan. Böyle işler oluyor yani. Burada e, e, tabi kara delik e, Libya. Evet. E, hakikaten ne olacağı belli değil. E, fiilen ikiye bölünmüş durumda. Ülke aslında yani Bingazi e, zaten e, yani Osmanlı'da da daha farklı tabi Trablusgarp'tan ama e, sanki or, or ülke şu sırada yani kıyı iki farklı e, iktidarın elinde gibi geliyor. Öyle bir öyle haberler geliyor. Bakalım ne olacak? Fakat e, bu adamın e, akli dengesinin ne olduğunu bildiğimiz için veya ne olmadığını e, her türlü deliliği yapabilecektir evet. şahsiyet. Değil İntihar öyle. falan da edebilir. Yani biraz Hitler gibi ee, ama o arada e, ülkeyi de batırır zaten. Ya, Yakabilir de. Yakar evet. aynen öyle. Neron bari bir bir e, haleti ruhiye içerisinde zaten şimdiden. E, ne olacağı belli değil tabii orada. Bir de e, diğer iki ülkeden farklı olarak Tunus çok farklı tabii. Yani Tunus'ta çok farklı şeyler var ama Mısır'da da yavaş yavaş e, meselenin e, yani muhalefetin e, yüzü ortaya çıkıyor. Mesela çok ciddi bir sol ve sendikal hareket var Mısır'da. E, bastırılmış falan ama <gülüyor> var. E, Türkiye'den e, dahi güçlü. Öyle öyle anlaşılıyor. E, daha yani İslami e, bu futuva e, tavir edilen e, kötü Türkçesiyle futuvvet e, teşkilatının çok güçlü olduğu ortaya çıktı Yani bu bir nevi lonca evet. teşkilatı ve bu loncaların ne kadar aktif oldukları ve Müslüman kardeşlerle de öyle çok fazla alakaları olmadığı ortaya çıktı orada bir yani bir alternatif siyasi örgütlenme anlamında bir alternatif damar olduğu ortaya çıkıyor Libya'da hiç böyle bir şey yok Tabii 42 yıllık diktatörlüğün karşısında olan, ona muhalif olan, ona karşı olanlar tabii ki var ve ülke içinde ve ülke dışında. Roma'da, Londra'da, şurada burada ama yani bu, bu siyasi muhalefet demek değil. Yani doğru dürüst bir şey yok. Bu, bu tabii işi daha da ciddi hale getiriyor. Artı e, Libya, Cezayir'le ile birlikte Avrupa'nın e, petrol ve gaz e, tedarikçisi burada çok ciddi bir sorun var yani. Bakalım ne olacak yani. Zaten petrol fiyatları aldı başını gidiyor tekrar dikkat edersen. Evet, yani Berlusconi'mi, Sarkozy'mi ne elini öpmüş geçenlerde. Berlusconi. Berlusconi evet. mi şey? Yani öbürü de yapabilir tabii de. O bizi senin elini öpmeye geliyor. Cuma günü bahsedeceğiz. Ben <gülüyor> ol diyeceğim ben. <gülüyor> e ne var küçünsen. <gülüyor> tabii. Yani eline de bir şey verirsin. Şimdi Şimdi ee, Mısır'la ilgili bir e, meselenin altın altını çizmek istiyorum. Bu, e, bu ordu konusunda e, çok ilginç e, tahliller yapılıyor. Yani e, orduya güvenen bir ihvan-ı Müslümin e, çıktı ortaya şu sırada. Hasan Cemal'in bu altı yazılık dizisini okudun mu Milliyet'te bilmiyorum herhalde. Büyük ölçüde. Evet. evet ve orada mesela Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacakları ihvandan bahsediyorum yani Müslüman tamam. kardeşlerden. İlk seçimleri kazanma azmi böyle bir iddiada olmadıkları yani yüzde ile yetinecekleri yeni anayasa yazılsın bakarız önce gibi son derece ihtiyatlı ve orduya toz kondurmayan bir ihvandan bahsediliyor çok ilginç tabii bu halbuki diğer tarafta El Baradeh aynı yani bizlerin birkaç gündür söylediği gibi ordunun aslında Mısır ordusunun 1952'den bu yana ülkeyi idare etmeye, idare ikti, etme, idare etme. iktidarın, iktidar merkezinin de ordu olduğunu söylüyor. Tabii canım, söylüyor. yani tabii. Yani ve, ve üstelik bu ordu e, bir anlamda iddiatçı bir ordudur. Yani o gelenekleri muhafaza eden bir ordudur. Yani. E, tabii oradaki İslam'ın e, yeri, ağırlığı Türkiye'dekinden çok farklı. Yani orada... İslamı mübarek rejimi sonuna kadar kullanmış vaziyette yani pek pek çok İslami öğe var ee, Mısırda hukukta Mısır'ın yani günlük işleyişinde kesildi mi? Evet kesildi şimdi, mi? Düzeldi şimdi devam ediyor. Evet. E, Mısırın günlük işleyişinde ve e, hukuki e, altyapısında pek çok İslami veya ev, ev var zaten şimdiden. Dolayısıyla Türkiye'yle karşılaştırmak mümkün değil. E bunu da e, buna da müsamaha eden oranın ordusu tabi. E, dolayısıyla e, bakalım yani yaşayıp göreceğiz. Ama e, bazı yorumcuların altını çizdiği gibi bu böyle topyekün bir İslam devrimi e, filan gibi bir, bir şey var. Bir bir, bir, bir bir algı var. Temsiliyet konusuna özellikle ağırlık veriliyor. E, temsiliyetin artık e, yani vaz, bir vazgeçilmez olduğu taşların yerinden kalıcı bir şekilde oynadığından söz ediliyor. Doğrudur. Temsiliyet evet yani artık kitleler şu veya bu e, ideolojinin veya dünya görüşünün taşıyıcısı olarak e, söz hakkı istiyorlar. Ama bundan demokrasi çıkar mı? E, çıkmazsa ne çıkar? Falan burada hakikaten muazzam sorunlar var. E, e... ama yani ben de görebildiğim kadarıyla naçizane çok demokratik bir yönde ilerleyen bir devrim e, dalgası var ne çıkar tabi çok e, göreceğiz Allah, yani işte evet bak göreceğiz inşallah Allah sonlerdir yani onu deyip duruyorum günlerdir ama e, yani hiçbir garantisi yok e, ve bu kalkışmaların e, e, çalınması riski var. oradaki e, Mısır'da ordu tarafından. Ee, Tunus'ta Bin Ali ve şu rekası e, tarafından, onlar daha oradalar yani orada, <gülüyor> oranın eliti, seçkinleri bunlar bakalım ne olacak yani daha iş bitmedi tabii ee, yeni başlıyor hatta tabii bu Avrupa Avrupa'dan söz ettik bütün bu gelişmelere karşı aslında Türkiye'nin de bu e, yeni filizlenen Orta Doğu politikaları veya yeni dış politikasının da etkileneceğini görüyoruz. Bir kere bu kime destek verilecek konusunda muazzam bir kafa karışıklığı olduğu ortaya çıktı son zamanlarda artık. Yani önce işte biraz çekine sıkıla sıra destek verildi. Tunus'a hiç verilmedi. Ondan sonra şimdi gidildi. Davutoğlu gitti. İran konusunda tık yok. Mesela önümüzde Suriye var. Suriye eminim geliyor yani. Orada çünkü verilecek çok hesap var yani. 1982'deki Hama katliamı var mesela. Güya unutuldu. Yani bir, bir gecede 20 bin kişiyi öldürmüşlerdi hatırlıyor musun? Evet. Ee, yani. Ee, yani oralarda da işler bitmedi. Körfez'de çok... işler bitmedi tabii Bahreyn'le süren bir orada bir huzursuzluk var. Yemen ve asıl tabii İran'da da çok mesela muhaliflerin gene evlerini basıp gözaltına almalar, hatta aramalar olduğunu filan da arama durumlarına dair çok yeni haberler vardı. Yani İran'da da çok karışık ortalık. Elbette tabii. ama Türkiye orada yok mesela. ...Türkiye, İran konusunda ağzını açmıyor. yani, yani En basit veya en en, en e, trajik e, konularda dahi... ...orada şakır şakır adam asıyorlar yani evet. de, sürekli. E, ve, Şirin de, Ebadi dünya rekoru olduğunu neredeyse Çin'le beraber evet, söyledi evet, e, İran'da. Yani hiç Türkiye'den tık yok. Dolayısıyla siyaseten ve iktisaden e, Türkiye'nin aslında bu... E, bu sadece Türkiye'nin aktör olduğu bir e, Orta Doğu değil artık. E, de, o, karşı taraf da aktör. <gülüyor> Belki e, en önemli yenilik bu. E, mesela e, bu yeni ticaret, e, yani dış ticaret e, ataklarına bakıyorsun. E, mesela şöyle yeni bir gerçek var artık. Bu. E, Avrupa'ya ve klasik pazarlara alternatif olarak Orta Doğu ve civar ülkelerin öneminin arttığı bir dönemden geçildi. Şimdi birdenbire görüldü ki bu ülkelerdeki istikrar son derece eftipüften bir istikrarmış. Ve bunun en hakikaten acıklı göstergesi şu sırada Libya'da olup bitenler. Orada muazzam bir para kaybına uğradı Türk yatırımcıları mesela şu sırada. Evet. Yani bu bu alternatif pazar meselesini ne çok dikkat etmek gerekiyor. Öyle e, e, Fransa'da veya Almanya'da yatırım yapmak veya orayla ticaret yapmakla Tunus ve Mısır'la ticaret yapmak veya Libya'yla iş yapmak aynı şey değil mesela. Evet burada bir yeni bir, bir bir oluşum var ve bu aktörleşmesi yani Orta Doğu'nun aktörleşmesi bence çok hayırlı bir gelişme Türkiye açısından da hayırlı bir gelişme çünkü e, orada tek daraflı bir e, e, bir teşebbüs bir girişim vardı şimdi karşıda artık konuşulacak insanlar var yani öbür türlü evet. o otokratların onların yani bir temsiliyeti olmadığı için onlarla sadece iş yapılır rüşvet verilirdi. Şimdi daha farklı bir takım e, e, si, si, siyasetler çıkıyor orada da ortaya. Evet, bence bence bu çok bu önemli. Önemli bir tespit. Çünkü evet. halklar artık aktör olarak da karşımıza çıkıyor. Evet. Bu, bu şimdiye kadar sadece kağıt üzerinde. Evet. Hmm. Galpler evet önemli bir şey Avrupa durumun farkında değil. ama e, Sarkozy gelip Sarkozy buraya biliyor. geliyor ve halledecek diyorsun sen ya yani. Sarkozy tamam canım şey dedi geçen gün layık ülkede e, ezan mı okunurmuş dedi. <gülüyor> Fakat Öyle. bizimkiler bunu duymadı. Çok ilginç. Hiç e, altını çizmediler bizdeki. Bunu duymamıştı. Ondan sonra birileri çıktı. Ya peki çan çalınır mı diyecek oldu. E, kimseden cevap gelmedi. <gülüyor> Aslında bu çan konusu ilginç tabii. Yani 1905'te devletle din meseleleri ayrıldığında, yani o mutabakat yapıldığında Fransa'da, e, bu çan konusunda da Özellikle şehirlerde bir takım sınırlamalar getiriyorlar. Yani laikliğin sonu yok yani bakma. Ee, yani öyle zırt pırt çan çalmak yok eskiden olduğu gibi. 1905'ten itibaren. Ee, ve e, özellikle de saati belirtecek şekilde çan çalıyorlar. Ama e, kırsalda e, yani, e, aine çağırmak e, amacıyla çan çal, e, çalınmaya devam ediliyor. Çok ilginç. Böyle bir tartışma başladı ama dediğim gibi yani ezan okunmayacak ve bizimkilerim bundan bahsedecek mi bilmiyorum geliyor cuma günü. 300 dakika kalacakmış evet, mi? 300 dakika evet 300 dakika. Duyduğum Biz en hoş şeylerden. Kronometre tutacağım bakalım geçerse kötü. Ee, yani tuhaf bir e, seyahat açıkçası G8 ve G20'nin dönem başkanı olarak geliyor. Şimdi G8 ve G20'de böyle bir teamül yok. Yani diğer ülkeleri ziyaret etmek e, onlarla bir şekilde istişarede bulunuluyor tabii ama e, yani birebir hele e, Cumhurbaşkanı veya yani devlet veya hükümet başkanı seviyesinde bir ziyaret falan yok. Dolayısıyla bunun arkasında başka bir şey var. Yani burada e, işte son derece e, berbat seyreden Fransız-Türk ilişkilerinin e, ne biraz toparlama niyeti var. Aslında çok da tuhaf bir zamanlama. Çünkü e, işte Mayıs 2012'de seçim var Fransa'da. Cumhurbaşkanı seçim var ve bu kampanyayı Sarkozy Türkiye'den ee, başladı. Tamam, nerede? Hayır, şöyle yani o kadar tamamen İslam karşıtlığı üzerine bina etmiş durumda. O bir Fransız kimliği diye böyle işte saf <gülüyor> Fransız kimliği diye bir şey uydurdular. Ne demekse yani? Işte, Peki, Mahir biraz, biraz Türk önce, kimliğine benziyor. Biraz önce Mahir de soruyordu. Avrupa değerlerine ne oldu? Avrupa değerleri diye bir şey vardı. Aman aman o değerler çok tehlikeli ya onlara girmemek lazım. İşte o zaman sonunda o kimlik çıkıyor. Nedir o diye soruyorsun. Kimseden cevap yok. Tabii dönüp dolaşıp Hristiyanlığa geliyor iş tuhaf. Bir de yanına utançlarından Yahudilere yaptıklarından dolayı Judeo lafını eklediler. O biliyorsun 1945'ten sonra uydurulmuş bir sıfattır. judeo sıfatı. Tamamen 1945'ten sonra uydurulmuştur. Ve tamamen soykırımla alakalıdır yani. Evet ve e, dolayısıyla İslam karşıtlığı üzerine bina ettiği bir kampanya ya ramen e, buraya geliyor ve üstelik yani burası yani Fransa'nın radarında olan bir ülke değil çok ilginç e, daha önceki bir önceki resmi ha bu resmi ziyaret de değil bu arada onu da söyleyeyim resmi falan değil daha hala resmi ziyaret yapamıyorlar en son resmi ziyaret ne zaman 1992 dostluk maçı gibi bir şey bu yani özel maç. Yani dostlar alışverişte görsün diye böyle bir tuhaf bir ziyaret işte ama herhalde hükümet ona e, düşündüklerini suratına söyleyecektir. Yani o G8, G20 palavralarını bir kenara bırakıp bir ciddi konular onlar yani uluslararası finans e, mekanizmalarına bir e, çeki düzen verilmesi falan bunlar, bunlar üzerinde çalışılıyor ama yani abartmamak lazım konu tabi Fransa-Türkiye ilişkileri burada. 92'de son ziyaret Mittean o da son dönemiydi artık yani evet. hadi bir gideyim şu Türkiye'ye oldu demiş herhalde ondan önce 1969 Evet uu. 1968 Pardon 68 Dogolgol Evet ondan önce 1769 <gülüyor> iyi bak sıklaşıyor ama giderek <gülüyor> Ben de onun altını çiziyorum zaten Evet yani bu biz de karar verdik zaten ne çalarak karşılayacağız <gülüyor> yakışır <gülüyor> Sarkozy'nin durumu bu Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım e, mekteplilere e, büyük dayısı mektepliler bilir Aslında büyük dayısı Mellah Efendi e, selanikli e, e, Mellah Efendi Yahudi aile e, Gaaait ...mektebi mezunu. Öyle mi? Orada da bir konuşma yapacak mı? Hadi yani. Duymak da istemiyor öyle şeyleri. <gülüyor> yani çok acıklı tabii bu Fransa. Evet, evet, evet. Avrupa'daki siyasetçilerin hali. Avrupa çoktan melez. Çoktan ne melez, ne melez ne? ama onu bir türlü... E, ...kabullenemiyor. Ve dile getiremiyor. Evet. Peki çok teşekkürler Cengiz. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Iyi günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Evet şimdi saat dokuz buçuk bir ara vereceğiz. Ondan sonra da eğer başarabilirsek Amerika ile bir bağlantı kuracağız ve Wisconsin'de Gelişmekte olan daha doğrusu bütün Amerika Birleşik Devletleri'nde gelişmekte olan bir demokrasi hareketinin başlangıç noktası Wisconsin'de günlerce sürdü. Bir dayanışma işçilerle ve sendikalarla dayanışma gösterileri oldu ve geniş çapta tekrar pazartesi günde devam edeceği bekleniyor. Bütün Amerika çapında da yayılacağı. Bununla ilgili neler olup bittiğini Marlin Banks adlı bir e, öğretmenle size konuşup biraz aktarmaya çalışacağız. Bakalım şansımızı deneyeceğiz birazdan. Açık kaste. Evet açık radyo burası 94.9 ve biz de biraz önce sözü ettiğimiz gibi Amerika'ya bağlanarak Wisconsin'e bağlanarak oradan Marlin Banks adlı öğretmenle bir e, görüşme gerçekleştireceğiz. Artık bu kıtalar arası sohbette çevirmeni de kendimiz üstleneceğiz. Şimdiden sürücü nisan olursa affola diyerek başlayalım. <coughs> Hello Malvin. Hi. Hi. Uh, sorry to disturb you at this late hour. Uh, but uh, we're very excited about what's been going on around there and we have seen, as especially, uh, we have seen a, a marvelous video by Matthew Wisniewski concerning the rallies on the Wisconsin. Well, thank you for caring about what's going on. Well, uh, We're very much interested in it, actually. Uh, so could you please uh, tell us about what are you protesting and how are the protests going? But uh, okay. if you... Uh, At the end of your sentences, if you give us some time to translate, okay. Mm -hmm. Well, I think the problem started when only um, about thirty percent of the eligible um, or the, the um, registered voters voted. I think that since we we have um, a Democrat as a president. Um, A lot of the, a lot of the voters may have gotten too comfortable, and assumed that a Democrat would also win the governorship here in Wisconsin as well. Mm -hmm. We we recently had um, a Democratic governor who just um, retired, um, and he was a great governor, and um, I think a lot of the Democratic voters assumed that another Democratic governor would win. So only, like I said, 30% of the um, registered voters actually voted. And it was really close. About 15% of that 30%, um, about half of that 30% voted for the Democrat and about half of the percent mm -hmm. voted for the, the Republican. But it was just close enough that... Um, the Republican edged out Scott Walker. Scott um, Walker. His half of that um, 30 percent um, was enough for him to win. Evet, e so, um, um, okay, just, could you just just leave us time to translate it, this part? Okay. Um, Marlin e, sadece sorunun aslında e, Wisconsin'de e, seçmenlerin %30'unun oy kullanmasıyla alakalı olduğunu söylüyor. Ee, federal hükümetin başında Demokrat Parti'den bir e, başkan olduğu için e, eyaletteki insanların biraz e, rehavete kapıldığını e, belirtti. ve Dolayısıyla daha önce e, sevilen bir demokrat e, vali varmış biz konusunda. Ama e, sadece %30'u oy kullanınca oradaki insanların bu oylarda ortadan bölünmüş %15, %15 ve e, sonuçta bir e, Cumhuriyetçi Parti. ...den bir vali seçilmiş. Scott Walker ve... evet ...ve bu da toplam seçmen oylarının aslında... çok ...çok küçük bir kısmını alarak... ...seçilmiş ve sorunun kaynağında... ...bu yattığını söylüyor. Okay, then uh, Scott Walker... ...got elected as the governor... And, ...and then what happened? Well... ...when Scott Walker... ...was running for governor... ...he never said anything... ...about taking away... Uh, collective bargaining rights from all um, all um, employees in the public sector. He never said anything about that. If he had said that that was his intention, I'm sure that more Wisconsinites would have gotten out and voted, not just the Democrats but the Republicans as well, because he is also taking away... Those from as well as hmm. ee, diyor ki zaten Scott Walker da kendi seçim kampanyasını yürütürken e, toplu sözleşme hakkının tüm kamu çalışanlarından alınması, bu hakkın e, gasp edilmesi niyetini açık etseydi zaten aldığı oyları da alamazdı. Hmm. Yeah, so uh, he sort of well, it, only a week ago, hmm. um, without notice to Without notice to anyone, he made a speech at one of his corporate contributors' office that he was intending to do several things. Um, communications between um, communications between um, our unions and our places of work has been banned, so that. We used to receive uh, communications from, um, for example, our Madison teachers, Incorporated. We used to receive communications at work, you know, letting us know that um, if there were meetings to be held, mm -hmm. what time and place we should show up to attend, if, um, um, if anything had changed with... Um, Madison Teachers Incorporated. With um, anything had changed with um, rules or things like that, we would be notified. Um, just a simple notification. Um, he now says that if we want to receive communications from our union, well, uh, well, he doesn't personally say it, but it's understood that perhaps we should go out and purchase our own computer and or get our own email and and find out information from our union like, like that. And he also says that no more union dues can be centrally collected by way of our payroll. If we want to make um, payments to our union, then we have to figure out on our own how we can get those payments to our union. At the same time, he's dividing the union and members of the union by saying um, that Anyone can become, can, can be a part of the union, but, but no one has to make any payments to the union. Mm -hmm. So if there's confusion over, over how are we going to be a union if no one has to pay, um, that doesn't make any sense. Mm -hmm. um, so please. Uh, okay. <gülüyor> um, Scott Walker gerçek niyetini sadece birkaç hafta önce kendisine e, büyük oranında bağışta bulunan bir e, şirket Bahçecisinin toplantısında açık etti. Ee, i̇lk olarak sendikalar ve çalışma yerlerimiz arasındaki iletişim kesildi. Daha önce e, sendikal faaliyetler hakkında bilgi e, iletişim yerlerimize işte e, elektronik posta vesaire gibi yöntemlerle gelirdi. İşte toplantı yerleri olsun, zamanı olsun veya herhangi bir değişik e, olduğu durumda bunlardan haberimiz olurdu. Bu yasaklanmış. Üstelik, evet, bu değil? yasaklanmış ve e, bunu yapmak istiyorsak gidip kendi bilgisayarlarımızı Almamız gerektiği söylendi diyor Marlin Banks. Ee, aynı zamanda sendikalara katkı daha önce maaşlardan, ücretlerden kesiliyormuş. Ee, bu engellenmiş. her katkı yapmak istiyorsanız gidin kendiniz e, yapın şeklinde bir yaklaşım getirilmiş. Ve e, yine benzer bir şekilde sendikalara da kendi içinde bölen e, bir başka adım atılmış. O da şu olmuş. Sendikalara üye olma. Konusunda herhangi bir sorun yok. Herkes sendikalara üye olabilir ama kimse sendikalara ücret ödemek zorunda değildir. Şeklinde bir değişiklik getirilmiş. Ee, ve asıl sorun da bu olduğunu söylüyor. Yani sendikayı sendika yapan zaten budur. Bu nasıl e, değiştirilir? Şeklinde bir yorumu var. And this is going to be a, a, a new law is going to be passed over all these things. Right. Is that It's right? It's going to be effective immediately um, as soon as our current contract expires. So what he's done is he he has introduced chaos into the definition of what it means to be a union member, and he has introduced uh, chaos um, as far as um, allowing us to communicate as a union member. And he has um, he has with the union members have all we, we've we've agreed that. We are, we are willing to make those concessions as far as um, costs for insurance. We're willing to make concessions as far as our um, how much we are paid. However, Scott Walker is still not listening. He does not want to listen to us. He does not want to look at us. He does not want to speak to us. Um, instead, he is making announcements from. Republican outlets like Fox News or um, you know other mm -hmm. um, conservative channels but without directly speaking to us um, so it is it is uh, forcing our Democratic representatives to um, the only thing that they can do is to stay away for now because uh, they are being forced to And by a, basically a dictator, to um, to follow through, and they're not able to represent the people as uh, as our democratic leaders. So that's why um, they're not able to participate in the process because they are not being listened to as well. It's not just the people that are um, not being listened to, but our democratic representatives are not being listened to by Scott Walker as well. So uh, the. Uh, let, uh, uh, I'm sorry. Şu an geçerli sözleşmelerimiz biter bitmez bu yeni sözleşme devreye girecek diyor Marlin. Bu sözleşmeyle sendikal ortama kaos gelecek diyor bu yeni düzenlemelerle. Halbuki biz taviz vermeye de hazırdık diyor. Yani sendikal haklarımızın korunması şartıyla aldığımız ücretlerde e, vesaire taviz vermeye hazırdık. Ve bunu da e, çeşitli platformlarda dile getirmiştik. Ancak e, Scott Walker bizimle konuşmaya yanaşmıyor. E, bizimle doğrudan konuşmuyor. E, Demokrat Parti'den olan temsilcilerimizle de konuşmuyor. Onları da dinlemiyor. Bir tek e, Fox e, televizyonu e, vesaire gibi e, kendi çizgisine yakın kanallara açıklamalarda bulunuyor diyor. Sadece kanallarla. So how did the e, Protests begin and um, spread like a wildfire, or what? <laughs> well, it it all started when um, our unions uh, tried to meet with Scott Walker to negotiate uh, beforehand, but he was not listening then. Um, even before he made his decision to um, refuse um, collective bargaining rights from from um... state employees uh... it all began then um, so um, we the union just decided that the only way that we were going to be heard was to let the people know what the governor was doing so because he doesn't want to look at us he doesn't want to see us we decided that we would be heard by letting the people know yeah. and only because Diyor ki e, bu gösteriler nasıl başladı diye sordu Ömer Madra. Marlin'de sendikalarımız e, Scott Walker ile pazarlık yapma amacıyla buluşmaya kalktı, buluşmayı denedi e, ama bu talep reddedildi e, diyor ve e, bizi dinlemeyi kesinlikle reddetti. Gösteriler ve gö toplanma çağrısı da bunun üzerine e, yapıldı diyor. Sadece eyalet e, başkentinde toplanarak e, taleplerimizi ve isteklerimizi kendisine duyurabileceğimizi düşündük. Bunu yaptık ve e, başarılı olduğumuzu düşünüyorum dedi. Even the president has expressed his concern about what is going on in Wisconsin. Scott Walker told the president to stay out of his business. He told the president that he has his own problems federally with balancing the budget, um, and he told the president that this is not his business as well. So he does not listen to the president as well. Mm. Of he does not listen to the president, Barack Obama. Diyor ki e, bu gösteriler sonucunda e, bir kazanımızda ülkenin geri kalanının burada ne olduğuna dikkatinin çekilmesi oldu. İnsanlar e, burayı izlemeye başladılar ve hatta bu konuda e, Başkan e, Barack Obama bile e, çekincelerini ve e, şeylerini dile getirdi. Kaygısını dile getirdi. E, ama Scott Walker e, başkana e, işine karışmamasını söyledi. E, kendi işine, kendi bak. işine bak dedi. Senin yeterince sorunun var bana karışma dedi. E, Amerika Birleşik Devletleri baş Başkanı'nı bile dinlemedi. Evet, bütçe dengesi e, e, sağlanacak. I have something to add. Hı -hı. Well my fear is that we will eventually we could possibly cease to be the United States of America... And become the United Corporations of America, mm -hmm. and what I mean by that is the Koch brothers. They are they originated the Tea Party, which is a lot, which is where Scott Walker really receives a lot of his funding from. And even though um, the the Tea Party is in the minority, for example. On Saturday, only about 2,000 Tea Party uh, members were bused in from outside of Wisconsin to the rally, while the, we had about 68,000 um, supporters um, of the unions were at the rally. Um, Scott Walker is still willing to listen to those groups above, What the people of Wisconsin um, are expressing. So he he, um, he he is really following the lead of those corporate contributions, uh, like from the Cook brothers who started the, the Tea Party, which were like the Tea Party that was busted into Wisconsin to when they like, on Saturday. Um, he's willing to listen to them, but not willing to listen to the people. And um, the, there's a big push to fight against all unions in America by corporations. So um, many of these problems with our budget um, originated with the banks. And so problems with our 401K or retirement funds um, um, were caused by... Um, Bad problems with the, you know what we saw with home, um, home mortgages and improperly, um, improperly, improperly organized home loans and things like that, and um, they called them. Um, hold on a second. Niall, what did I call those earlier? The, the home loans that were bundled in a bad way. Okay. But, so instead of Scott Walker going after the banks who caused a lot of problems with, with, with our pension funds and things like that, he could sue those banks and force them to um, pay restitution. And, and instead of doing that, um, he is coming after us, um, um, Wisconsinites, Diyor ki bu sorunların aslında kaynağında e, bankaların e, verdiği borçların geri alınamaması buradan başlamıştı sorunlar diyor. E, ama diyor Scott Walker e, kendisini destekleyen ve bu e, Amerika'daki sağcı e, kalkışma ...olarak belki adlandırılabilecek... ...KOK kardeşlerin finanse ettiği... E, ...Çay Partisi. Evet, onlar ee, iki kardeş Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...en zengin insanları... ...arasında yer alıyorlar ve bütün... ...bu şeyleri örgütlüyorlar. Sağ örgütlenmeyi onlar sağlıyorlar. Milyarder ikisi de. Evet e, bunlar tarafından destekleniyor... ...bunların sözünden e, çıkmıyor diyor. E, ve tüm sendikalara... E, ...şirketler savaş açtı diyor... ...bu şekilde... Ee, bu süreç devam ederse Birleşik Devletler yerine Birleşik Şirketler e, olma yolunda gidiyoruz diyor. Birleşik Şirketleri evet. Evet en son 68 bin destekçi toplandı ama bunlar dinlenilmedi diyor. Ee, talepleri e, şey alınmadı diyor, dikkate alınmadı diyor. E, halbuki diyor, bu sorunun kaynağında yatan bütçe açığının giderilmesi e, bankalara bu bütçe açığına ilk başta neden olan bankalara dava açılması ile mümkün olabilirdi. Bunu yapmıyor Scott Walker. Bunun yerine sendikalarımıza sataşıyor diyor. Bizim e, bizden almaya çalışıyor diyor. Bizden kapatmaya çalışıyor bu açıyı. And you're a teacher by the way. Uh... Yeah, Yes I am. I'm a special education teacher <gülüyor> and I teach 7th grade. I have two classes of math and then I do two classes of language arts and then I also have a class where I Have a study hall where I help students um, get ready for the next day by completing their homework, mm -hmm. um, and then I also work with um, other staff members for science and social studies by making um, modifications to assignments to help students who are not as able to complete daily assignments. I, I make them those those assignments more possible. Yedinci sınıf öğretmeniymiş Marlin Banks iki matematik sınıfı veriyormuş, iki e, dil bilgisi sınıfı veriyormuş. Bunun dışında e, öğrencilerin bir sonraki günü derslerine e, hazırlaması için bir e, çalışma etüt grubu e, içinde yer alıyormuş. E, aynı zamanda kendisi özel öğrencilerle çalışıyormuş e, ve e, bu öğrencilerden bir kısmının ee, günlük ödevlerini e, tamamlayamaması durumunda veya tamamlayabilmesi için gerekli modifikasyonları yapıyormuş. Yani kavrama zorluyor. Evet, çeken, yani zorluyor o çeken. gibi özel öğrenciler. Evet. <gülüyor> so uh, the, now we see that uh, in the Capital Times for example we see that uh, we, uh, it is reported that Wisconsin Solidarity Rallys expected nationwide Monday And uh, also, uh, in the in the Huffington Post, we read that uh, Van Jones writes that in the past twenty four months, those of us who longed for positive change have gone from hope to heartbreak. But hope is returning to America at last. Thanks. Um, la I hope so, but it's pretty scary here because it's it's not just us; it's other unions around the state. Um, my sister, for example, also works for the state, and um, she told me she was not able to come for the rally um, because she has difficulty walking because um, she's recently had knee surgery. Mm -hmm. She told me that she was recently sent home on a furlough, and I asked her what's a furlough, and she said her um, employer told her, um, because of Scott Walker, to go home. You may not receive any pay for today. Um, mm. So there are many many workers who are in unions who are being furloughed, like my sister. And they one one um, union member I spoke to was furloughed for I think it was over 20 days um, mm. between um, or oh, in the last year. And so many state employers are being furloughed um, because of difficulties with Scott Walker and our budget. Um, and they're not receiving any pay for those days they are told to just stay home um, so a lot of people are losing hope um, but i we're hoping that if more people around the country will start paying attention that we're mm. hoping that that will make a difference. But so far, Scott Walker is not listening. Well, uh, thank you very much for this interview. We well, We're all the best. We we give our best regards to you. Thank you. And solidarity. Thank you for listening. Solidarity. Evet, son olarak şunu söyledi. Ülkedeki diğer sendikalar veya ehaletteki diğer sendika üyelerinin de katılması, hareketin biraz daha genişlemesi için ...bir umut e, var mı... ...şeklinde bir soruydu. E, soruya da... E, ...şöyle bir cevap verdi... E, ...bu olabilir ama Scott Walker'da... ...yani Ehret valisi de bununla mücadele için... E, ...ilginç yöntemler benimsemiş... E, ...insanları ücretsiz olarak izne çıkartıyormuş... ...örneğin 20 günlüğüne... E, ...gelme, ücrette almayacaksın... ...şeklinde insanları... E, ...ücretsiz izne ayırıyormuş zorla. Evet mesela evet. kız kardeşi ameliyat olmuş... Evet. ...yürüyemiyormuş ama... Yani ücretsizine gitmek zorundasın demiş. Bize. Demiş e, örneğin e, böylece de e, e, eylemcilerin e, gücünü organizasyonunu zayıflatmayı amaçlıyormuş. Evet yani esas olarak şeyleri sorduk çünkü ben Jones gibi önemli aktivistlerden birinin yazısına ve başka e, yerlerde çıkan yazılar New York tarzında filanda bayağı bir şey olacağını söylüyor. Amerika'ya yayılma eğilimi Ohio'da ve Montana'da bile gösteriler olduğuna dair haberler okuyoruz. Bunu sorduk Umut nedir diye. Valla korkularımız devam ediyor diyor bütün şeye. Ama Amerika çapında bütün halka da yayabilirsek yani o zaman bu işçi haklarını kısma yönelik özellikle de devlette çalışan kamu işçilerinin filan kamu emekçilerinin Haklarını kısmaya çalışan bu hareketin önüne geçer biliriz diye de so, son olarak umutlu bir noktada bitirdik. Evet Malin Banks konuştuk. Bir aslında Erkan Bey'in yardımıyla da bir dinleyici ve destekçimiz Nurettin, Nurettin Erkan'ın yardımıyla, yardımıyla sağladık. Ona da çok teşekkür ederiz. Böyle bir devamını da getireceğiz inşallah. Çok sayıda haber çıkıyor. Evet bugün aslında zamanımızın sonuna geldik. Ee, ama belki birkaç tane e, ufak haber vermekte fayda olabilir. E, BDP'den bir e, cinsel tacize ilişkin kanun teklifi e, gündeme geldi. Meclis gündemine alınmış. Bu e, önemli çünkü e, tüm ülke çapında e, son günlerde e, şeyler yaşanıyor e, bu konuda. Çeşitli adaletsizlikler uzun süredir yaşanıyordu ama üst üste geliyor. Örneğin tecavü sanıkları Sincan'da tutuklanmamış yine. Hindistan'ın başkenti yeni Delhi'de on binlerce kişi artan gıda fiyatlarını protesto için toplanmış. En az 50.000 bin kişi olduğu söyleniyor bunun. Parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişler. Gösteri yapan sendikalı işçiler hükümetten gıda güvencisi talep etmiş. Ve son olarak da Peru Libya ile siyasi bağlarını kesmiş ve Birleşmiş Milletler'in ülke üzerine uçuş yasağı getirmesini istemiş ki e, paralı askerler tarafından kendi halkını öldüremesin oradaki rejim. Evet bu da önemli bir gelişme. Peki bu şimdi çok hızlı devrimci din dinamizmin doluştuğu bir dolaştığı bir dünyada yaşıyoruz. Gelişmeleri sizinle paylaşmaya dinleyicilerle paylaşmaya devam edeceğiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. <Gülüyor> Açık gazete.